Evet değerli dinleyiciler Yeniden birlikteyiz Bendeniz Ahmet Taş getiren Bazen şöyle oluyor Radyo dinleyicisi Kim bu konuşanlar diyor Onun için böyle hatırlatmalarda Bulunma ihtiyacı hissettim Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla İslam'dan hayata ölçüler Çerçevesinde sohbet ediyoruz Ahirete imanı Konuşuyoruz İlk bölümde Dünya birleşme üzerine e, konuştuk, sohbet ettik. E, bitirirken ahiret müflisi olmak üzerine konuşalım dedim. Hocam yani ahiret e, imanının e, bir müminin dünya hayatına nasıl e, nizam vereceği, nasıl e, etkileyeceği noktasından hareketle Ahiret iflası Resul-i Ekrem Efendimizin ikaz ettiği bir e, özellik e, Nasıl olacak yani Resul-i Ekrem Efendimiz ahiret iflasını nasıl e, tanımlıyor e, Ya Biz nasıl bir dünya hayatında ahiret hassasiyeti göstermeliyiz Nasıl bir hayat yaşamalıyız e, Ahirette hani Allah'ın huzurunda savunulabilir bir hayat Hocam niye ahiret zenginli konuşmuyoruz? E, Zengin ahiret değilim. iflasının <gülüyor> öteki boyutu odur zaten. Oradan oraya geleceğinizi e, tahmin ediyorum. E, inşallah, Tersten bakıp. Doğru, öyle. evet. Yani öyle bir hadis-i şerifi var. var. Biraz da resul Ekrem Efendimiz yani ürpertiyor, korkutuyor. Yani orada müflis olmanın geri dönüşü yok diye değil mi hocam? Yani dünyada müflis olursanız, bir ihtimal yeniden tırmanış mümkün <gülüyor> evet. ama oradan tırmanış yok şimdi hocam önce müflis kelimesine bir açılım yapalım mı isterseniz hayır, hayır, ahiret buyurun, müflisi buyurun. diyorsun ticaretle ilgilenmeyen için e, müflis ne demek müflis ne demek yani ticari bir sözlük bu. evet doğru yani müflis sermayeyi kaybetmek demek evet. yani sermayesiz kalmış çünkü ticarette bir adamın dükkanı var bu dükkanda alışveriş yapıyor evet. Ama adamın bir gün işte oluyor ki malı bitti, evet. kasasında para yok, iflas etti diyor. Evet. Yani müflis oldu. Müflis demek. oldu evet. İflas etmek, müflis olmak. Müflis, evet. iflas etmek demek. Tabii. Yani piyasada geçerli olan mal, onun malı yok. Piyasada geçerli olan para, adamın parası, parası yok. yok. Dolayısıyla müflis, o piyasada Belki kaynaksız. Belki itibarı da yok. <gülüyor> Zaten kredi, ona kredi diyelim. Evet. Müflis olmak o günkü o piyasanın adam olmamak demek evet. Orada eli boş olmak demek Ahirette müflis insan Ahiretteki geçerli Akçeyi kaybetmiş insan demek Evet Burada iki türlü iflas söz konusu Bir full iflas diyeceğimiz Hiç sıfır sermaye Yok bir şey yok Bir de nispi iflas var Evet Full iflas nedir Yani yüzde yüz müflis Bir daha kurtuluş umudu yok Evet. Bu kimdir bu e, bir insanın billah ahirete imansız gitmesidir Şu iman esasları dediğimiz şeyi e, bir nedenle kaybeden birisinin ahirette değil sermaye adı şanı da yok hiç evet. yok. Full iflas bu. Ya Leyteni künTÜ türaba diyor. Yani keşke toprak, toprak olsaydım olsaydı. da, bugünü görmeseydim diyecek ama toprak olma şansı da yok. Şansı da yok. Helak yani. olma şansı bile yok. Evet. Ahirette evet. helak olma şansı bile yok. Dolayısıyla ahiretin yüzde bin iflası Allah'a imansız gitmektir. Maazallah evet. Allah iman varsa bir yol ama Allah imanın tabi ayrıntısı var. Muhammed Resulullah diyecek evet. meleklerini kabul edecek kitaplarını kabul edecek şu konuştuğumuz amen tü çerçevesi kabul edecek kadere imanı kabul edecek ve bir gün ahirette dirileceğini kabul edecek bu altı esası prensip olarak kabul eden her insan Allah'a iman eden adı mümin olan bir insandır dolayısıyla sorun bitti bir çekişme filan yok burada bu insanın imanlı gitmesi halinde de bir iflastan söz edebiliriz. Nispi iflas. Nispi size. iflastan söz edebiliriz. Evet. Bu nispi iflas çok önemli ama özellikle öbür iflas inşallah dinleyenlerimiz arasında ya da bu toplumda umut ederiz ki çok yani sıfır Allah'a iman eksikliği yüzünden sıfır karla yüzde bin iflasla ahirete gitme olmaz inşallah diye ederiz buna dualar ederiz zaten sizin radyonuzun bizim burada bulunmamızın bütün gayretimizin özü de bu keşke bir insanın bu kötü akıbetten evet, kurtulmasına vesile yani. olmamız ki inşallah oluyoruzdur Nispi iflası çok önemsiyorum üstadım neden çünkü nispi demek yani yüz sermayenin beşini kaybetmek demek evet eğer bu kayıp noktasına, deliye dikkat edilmezse, bugün yüzde beşini kaybeden yarın yüzde on, öbür gün yüzde on beş kaybedecek. Yani kayıp başladıysa? Yani fare deliği bulmuş, <gülüyor> her gün bir dilim peynir kaçırıyor. Evet. Sen deliği kapatmıyorsun, peyniri yenileyemiyorsun... Bir gün fare bitirecek bu peyniri. Evet. Yani ambarı delmiş çünkü. Evet. Dolayısıyla nispi demek rahat edebilirsin bir sorun yok demek değil. değil evet. Tehlike ise ya yani çünkü büyük ihtimalle full iflasla ahirete giden bir insan da belki nispi başlamıştı. Nispi değil. Doğduğunda fıtrat üzere doğduğu için sıfır. İflastı o yani tabii yoktu ki, iflası yoktu. Evet. Bulü uçağına kadar geldi gitti iflası. Bulü uçağından sonra delikanlı olarak İsa Allah'ın oğludur haşa dedi. Tamamen iflas edip akirete Hayatın bir döneminde o mutlak iflasa doğru sürüklenebilir. Bulü uçağından sonra evet, mutlak evet. iflasa doğru sürüklenebilir. E, gidiliyor. Evet. Dolayısıyla nisbi iflas... ...önemsiz bir iflas değil... ...yani ekonomik evet. değer olarak bile baksan... Tabii. ...olur mu kayıba başlamışsın Tabii sen... Ki. ...yani camdan küçücük bir delik evet. giriyor... ...elbette odanın soğuğunu birden bitirmiyor... ...ama sabaha kadar... E, ...dondurabilir evi... Evet. yani ...gibi evet. bakmamız evet. gerekiyor... ...bu sebeple... nispi iflas... ...ahirette nasıl karşımıza çıkabilir... ...bu... ...ahirette karşımıza çıkacak... ...en büyük iflas sorunu e, ibadetlerdir. Namazından, orucundan e, vesaire ibadet olarak yaptığımız yani günlük yani ahiret işlemi. iflasını belki şu noktaya da biraz e, şey yapmak lazım hocam. E, yani ahiret iflasını dünyadan hazırlıyoruz biz. Evet. evet. Mesela sabah namazına kalkmıyoruz. Evet. O gün kullanacağımız e, çeklerden biri imzalanmamış oluyor. Evet. Yani evet, o yazılıyor. Çünkü ben bugün için namaz kılmıyorum. Yani romatizmalarıma iyi gelsin diye namaz kılmıyorum. <gülüyor> Tabii. Yahut da işte camiye gitmesem e, bunlar benim sosyal bayağı, çevre ya, sosyal olmaz. Bir nedenle değil. <gülüyor> benim namazım, orucum, haccım... ne yapıyorsam Allah için yarın için yapıyorum. Evet. Yani biriktirme asas gayem. Dolayısıyla ahirette. İflasın birinci boyutu ibadette diye adlandırdığımız vazifelerimizdir. Bu konu sık sık konuşulduğu için bunun üzerinde durmayalım istiyorsanız. Daha az konuşulan Ama konuları... Ama gene edelim. de bu konuda da yani herkes hakikaten ibadet konusunda, Allah'a kulluk konusunda yani ahirette iflası mucib olacak bir eksiklik azaltma içinde olmamalıdır. Tek bir namaz Heh, evet. o gün bacada bir delik. Evet, evet. Evet. Tek bir namaz İkinci evet. e, önemli nokta Haram işlemektir evet. Çünkü neden Gittiğimiz yer Gideceğimiz yer inşallah cennete hep beraber gideceğiz Gideceğimiz yerde şöyle bir Kural var Getirdiklerin Artı ve eksi olarak tartılacak evet. Namazlar konacak İşte namazın her biri on Onlar toplanacak toplanacak Sadakalar toplanacak Tesbihler toplanacak Öbür tarafta da Kur'an-ı Kerim'in bütün ısrarla vurguladığı şey Femmâ men sekulet mevazînû Kimin terazisi Ağır basacak ağır, evet. Terazin ağır basması diye bir şey yani var İnsan anlayacağı bir dille bir Söylüyor allah Teala. Dolayısıyla Bu tarafa da buraya namazlar, oruçlar Kur'anlar, sadakalar, hayırlar Konduğu gibi, tebessümler konduğu gibi Buraya da Negatifler konacak Evet. İşte ağzından çıkan kötü sözler, çalınanlar, çırpınanlar, vurulmalar, kırılmalar, haramlar, alkoller vesaire. Allah neyi yasakladıysa. Dolayısıyla orada bin ton ibadet birikti. Bin yüz ton da burada günah birikti. Zarardayız. Yüz evet, tonluk bir... Eksi bitti. Evet. Evet. Burada hesap kitap belli, doğru. Ee, cehennem olarak sonuçlanacak. Gafur ve rahim olan Allah'ın önündeyiz Ayrı bir konu evet. ama Kural böyle evet. Dolayısıyla birinci meselemiz Ahirette sermaye kaybının Birinci boyutu ibadet eksikliğidir evet. İkinci boyutu ibadetleri değersiz Duruma getirecek olan günahlardır Günahlar. Aslında evet. ibadete bir şey olmuyor evet. Ama teraziye konduğu için Kefenin öbür tarafı ağır basıyor evet. Dolayısıyla namaz boşlukta kalıyor Gibi evet. oluyor Bu nedenle İkinci sorun olarak bu. Bu ikinci sorundan sonra asıl önemli olan insanın sosyal hayattan hesap vereceği konusudur. Evet. Bu çok önemli. Belki Çünkü o yeterince farkında olmadığımızda maalesef, bir konudur. Yani maalesef belki hani haramlar sıralanıyor. Yani, e, ...bu haramları yapmadım mı... İçki içmiyor mesela... E, ...mesela içki, i̇çki içmiyor, içmiyor... ...belki kumar oynamıyor... Tamam. ...vesaire... ...ama o sosyal hayat alanı dediğimiz alan... ...bu sosyal hayatı açarsak evet, üstadım... Evet. ...üç büyük başlıkta toplamak istiyorum... Evet. ...birincisi... ...bu üç büyük başlıkta toplamak istiyorum... ...çünkü Kur'an-ı Kerim'de... ...Abase suresinden bunu alıntılıyorum... ...birincisi... Her insanın kıyametteki en büyük sermaye sorunu anne babasıdır. Evet. Korkunç bir sorun bu. Anne babayla ilişkiler. Anasından babasından kaçacak herkes. Evet. Çünkü <gülüyor> Niye kaçacak? Niye, e, yani. niye? Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın gizli bir tuzağı yok kullarına. Evet. Çok net bir şekilde ben ve anne babanız dedi Allah. Evet. İsra suresinde bu ayet çok açık. E evet. vekabı Rabbuka Rabb'inin hükmüdür bu. 2. Evet. nokta üst üste Benden başkasına ibaret yapmayacaksın. Evet. İslam. Evet. Anne babanıza iyi davranacaksın. Evet, evet, Ana babanı dövmeyeceksin değil ama. İyi davran. Öf bile demeyeceksin. Öf bile demeyeceksin. Bir de yaşlandıkları zaman özellikle. Evet. Şefkat du kanatlarını gereceksin. Ee, demek ki ahirette Namazdan, ibadetlerden bir de içki kumardan vesaireden sıyrıldıktan sonra karşımıza çıkacak en büyük, en ağır sorun ana baba sorunudur. Bir mümin elhamdülillah sabah namazı kaçırmadım demeli ve bu keşke hepimizin diyebildiği bir cümle olsa bir mümin elhamdülillah alkol girdiğim sokağa bile girmemiştir demeli. Elhamdülillah annem babam beni Doğurdukları günkü gibi Severek gittiler bu dünyadan evet, evet Tıpkı hac etmek gibi Tıpkı cihad etmek gibi Ne kadar önemli evet. Kudüs'ü kurtarmak gibi Önemli bir konu ana baba rızası almak evet. Ama burada bir parantez açayım Özellikle genç kardeşlerime Henüz baba olmamış Anne olmamış kardeşlerimiz bunu duysunlar evet. Bekara kadın boşamak Kolay olduğu gibi İnsanın anne babası gençken onu hiç aramaya muhta, Onu üniversiteye göndermişler zaten bakmıyorlar bile evet. çocuğa. iken ana baba rızası kolaydır. Evet. Sen de eş sahibi oluyorsun. Çocukların oluyor anne baba oluyorsun. 20 yaşında oğlunu evlendireceksin. Sen 50 yaşındasın. 80 yaşında baban karşına çıkıyor milletin içinde. Olmaz o düğün diyor. Düğün günü kesmişsiniz karar etmişsiniz. Olmaz iptal edin bunu diyor. E rezil olurum baba. Ne yapıyorsun sen? Bu düğünü nasıl iptal ederiz? Dediğin an barajı yıkıyorsun, <gülüyor> değil mi? E şimdi ya olur mu o haksız? Haklı haksız ayırmıyor Allah. Evet. Hakkını gel benden al diyor. Babanla hesaplaşma diyor. Evet. Annenle hesaplaşma diyor. Anneler babalar yaşlandıkça ticari değerleri artıyor aslında. Evet. Bir Allah razı olsun dese o sen Kabe'ye gitmiş gibi oluyorsun. Evet. Bir canım yavrum Allah huzur versin sana dese peygamber sana dua etmiş gibi oluyor. Evet. Ama o yaşta demiyorlar bunu. Neden? Neden? Çünkü değeri kadar risk taşıyor ki onun için evet, değer evet. taşıyor. Evlatlar o şeyi gösteremeyebiliyorlar. O 20 yaşındayken çocuğu aman içki içmesin yeter diye bekliyordu annesi. Evet. Eve akşam erken gelsin yeter diyordu. Çocuk 40 yaşında olunca... ...ayağının altında paspas gibi istiyor onu. Evet. Bu sebeple şimdi anne babaya... ...iyi davranmak derken... ...yani annemi üzmedim... ...bileziklerini çalıp kaçmadım evden... ...diye düşünenler çok basit düşünüyorlar hocam. Evet, evet. Bu tıpkı... ...sabah namazına kalkmak gibi zor bir şey. Çok hassas. Siz bunu bir yazmalısınız hocam. İnşallah. Altınoluk'ta bir yazın. Anne baba hakkını... Yani bu biraz altı çizilerek okunacak bir şey. Defalarca. Yani. Evet. Hocam Kur'an her gün okuduğumuza göre her gün Kur'an karşımıza çıkarıyor. çıkarıyor. Kur Ve Kur'an bir kare, rakam veriyor hocam. 40 yaşını geçti hala hala hatta da bela görbe aynı seneden 40 yaşına geldi hala ana baba sorunu yaşıyor diyor. Evet. Demek ki 40 yaşlarında sorun başlıyor aslında. Evet evet. Yani 40 evet. yaşında insan kendisi de belki torun sahibi olacağı bir zamana geliyor. Anne baba yaşıyor Ölseler bunlar desen kendi cennetini kilitliyorsun Evet. Yani ölse anam kurtulsa desen ya. Bire bile cennetini kapatıyorsun bu zamanda, bu zamanda hocam daha da bu önemli Biliyorsun malumunuz yani O çekirdek aile vesaire gibi dağılmalar söz konusu Ama başta ne dedik bu evet. ahirette niye uzaklaşıyoruz evet. Bugünkü modern çağımızdan evet, dolayı evet, evet. Yani anne babamın üzerimde hakkı yok diyor Neden yok ben onlara maaş bağladım bize hizmetçi tuttum Azerbaycan'dan da bir hizmetçi getirdim diyor <gülüyor> Allah hizmetçi getirin demiyor evet. Kapısında hizmetçi olacaksınız diyor ya. Yani çok şu, Hocam büyük bir imtihan bu Kudüs imtihanından hafif daha, bir imtihan Daha değil. büyük, yani, daha büyük. Yani Filan Afrika ülkesinde Açlık ve sefaret varmış e Bizim evlerimizde öyle hocam Evet. Yani annelerimiz babalarımız Huzur kaynağımız bereket kaynağımız Mesela bir mümin duydum ben o kadar duygulandım ki hocam e, annesi çok ağır hasta e, hanımı bizzat bana anlattı e, hanımın ağlamış annesinin halinden hanımı da demiş ki ağlamana gerek yok demiş yani, annemiz 90'ı buldu demiş yani hepimiz gideceğiz ee. annen bak bu yaşta namaz kılıyor. ...komada olduğu halde namazını düşünüyor... ...annen saliha kadın demiş... ...ya ölürse olsun ben onu düşünmüyorum... ...annem ölürse ben nasıl yaşarım demiş... ...yani çok hoş bir şey... Evet. evet. ...yani bu evladın imtihanı çok kolay hocam... Çok, ...babasına evet. da böyle davrandıysa... Evet. ...yani annesi ölecek... ...fani dünyada ayrılacak ona değil... ...hayat damarının kesileceğini düşünüyor... Evet, evet. ...bunu böyle dostların içinde söylemek... ...cenazede anan ölünce ağlıyor... ...numaraları yapmak kolay hocam... Evet. ...ama hayat içinde... Annenin çekilmez tavırlarına karşı sünger olup... Öf bile dememiş. Yani e, çok enteresan e, bir örnek daha zikredeyim. Bir hoca efendi şu anda İstanbul'da bir caminin imamıdır. E, babası dövmüş onu. Evet. Bayağı dövmüş ama şeker hastasıymış babası. Dövünce üstelik de babasının bir ayağı kesik. Gel buraya demiş ona. Ey kafanı bakayım demiş. Pat küt girişmiş buna. Şeker <gülüyor> hastalarının böyle bir e, öfkeli, öfkeli şeyleri olabiliyor. Evet. Bu da ağlamış. Ağlayınca baba da ağlamış. Evet. Oğlum demiş ben hastayım demiş. Kusura bakma demiş. Ne yaptığımı anlamadım demiş. ...baba ona ağlamıyorum demiş... ...bu yaşta bu elin kıpkırmızı oldu... ona ağlatın ah, demiş... <gülüyor> ...çok hoş hocam ya... ...yani peygamber <gülüyor> efendimiz bu terbiyeyi verip gitmek istedi... Evet, yani. bu evet, ...terbiye evet, bu... ...yani anne, babası dövüyor... ...yani bakıyor ki yaşlı adam olduğu için... ...eli kızarmış... ...üç dört tokat vurmuş herhalde... Yani ...kendisinin bir tarafı acıdığı için falan Hayır, değil... ...üstelik evet. çocuğun önünde dövmüş... Evet. Çocuğun <gülüyor> önünde dövmüş... Evet. ...hocam... Bu işte. Bu, bu, Sabah namazına bu, kalkmak evet, bu. Bu evet. Bu alim Allah çok muhteşem çok, bir şey. Çok muhteşem. Var ya emin olun bu insan zamanında kumar oynamış olsa bile tövbe ettise silinir onlar. Evet. Çünkü ana baba duası peygamber duası hocam. Evet. Muhteşem bir şey. Her alukarda full iflas, nispi iflas diye bir kavram evet, geliştirdik. Evet. evet. Bu iflasın... diğer iki konuyu da şey yapabilecek <gülüyor> miyiz bilmiyorum ee... fazla zamanımız kalmadı yani sonra da işleyebiliriz hocam ahirette zaman sınırsız <gülüyor> işleyecek ama dünyada <gülüyor> çok sınırlıyız evet. şimdi bu anne baba y namaz, oruç, hac, kudüs, mekke afrikadaki açlara yardım gibi görmedikçe iflastan kurtulmak mümkün değil evet. Hatta yani anne bir noktayı... baba hakkıyla gitmemek lazım Asla hatta ve hatta Efendimiz'e birisi geliyor ya Resulallah. Anam babam öldü, gömdüm. Evet. Kurtuldum değil mi o haklardan diyor. Kurtuldun <gülüyor> demiyor Efendimiz. Babanın annenin dostları yok muydu diyor. Vardı ya Resulallah. O dostlukları devam ettireceksin diyor. Evet. Hocam muhteşem bir muhteşem imtihan. Muhteşem bir diyor. imtihan. Ölünce evet. namaz bitiyor ama ana baba hizmeti bitmiyor. Bitmiyor. Yani Kudüs inşallah fethedecek bir Selahattin. ...buradan hep beraber... E, ...fakir fukara'ya sadakalar dağıtacağız ama... ...anamız babamız ölse... ...annenin filan yerde bir... Teyze, ...hacı evet. teyzesi vardı... ...arayacaksın teyzeciğim nasılsın... ...anne hatırası devam edecek... Evet. ...babanın hacı arkadaşı vardı... ...gideceksin baban ona gidiyor gibi... ...baba ne kadar İkram, ilgisi var... ...ikramlarda etti. bulunacaksın... ...bu hocam evet. sadece Allah'ın dininde olur bir güzellik... ...değil mi evet... Yani, çok güzel. ...ama hocam bir tesellimiz var... ...bu işkenceye dönüşebiliyor... Dayanılmaz hale geliyor. Kendi çocuklarında ilgilenemiyorsun gibi evet. sıkıntılar oluyor. Fakat cihat sevabı var. Bunlar evet. yap, e, boşa yaptın değil. Yap, sevap kazan. Evet. Sabah evet. namazı gibi hocam. Evet. Birinci noktamız bu. Buna çok ulağanüstü dikkat etmemiz evet. gerekiyor. İkincisi hocam, çok dikkatimizden kaçan şey. Efendimiz veda hutbesinde eşlerinizi... Allah'ın emanetleri olarak Allah'ın adını kullanıp aldınız Altınız, dikkat ediniz. Evet. Dolayısıyla ahirette dünyada en çok bize yakın olanlar anne babalardır diye sorumlu olduğumuz gibi aynı odayı, aynı yatağı paylaştığımız kadın veya erkek eşler de en büyük sorunumuzdur. Abese suresinin sonunda onun için Allah Teala eşler birbirlerinden kaçacak diyor. Evet. Çünkü en çok aldı verdi. Evet, yani evet. Bir, bir insan Bakkal olsa mesela bakkalın aynı mahalle aynı apartmandaki bakkalın altına gelen müşteri bin defa gelmiştir ona diyelim. Evet. Beş bin defa bir bakkallık süresince gelmiştir diyelim sayı belli. Bir eşin bir eşle bağlantısı ne beş bin ne on bin elli yani senelik bir an, hayatta. Senelik Dolayısıyla yani. her bir bakışta tebessüm eksikliği sorun bağırdın evet. bir sorun ezdin bir sorun ezmedin bir sorun. Emrettin etmedin namazına yardım ettin etmedin dolayısıyla anne baba bir ahirette nisbi iflasın delikleri evet. iki eşler, eşler evet. üçüncüye geçelim hocam sizin saatiniz çok <gülüyor> hızlı gidiyor ee, üçüncüye geçersek hocam sohbet güzel gidiyor hocam ahirette kul hakkı diye bir derdimiz olacak evet kul hakkı kul hakkı bu kul hakkını biz hep filanca ...filancanın tarlasını işgal ettiği... ...yetimlerin hakkını aldı... ...yetim hakkı yedi diye hep yorumluyoruz... Böyle. ...hayır hocam... Evet. ...kul hakkı... ...özellikle... ...hak sahibinden... ...gizlenebilecek ince haklardır... Evet. ...yani... ...geçen hafta da örnek verdik bunu... ...ben yarın... E, ...hastanede... E, ...ciddi bir iş takibi yapacağım... ...ameliyat olacağım... ...doktor erken yat gel dedi... ...iki saat uyudum... ...üçüncü saatte üç tane genç... ...asker uğurlayacaklar... ...takımları kazanmış... ...düğün yapacaklar... ...kıyamet kopuyor... ...İstanbul feth fethedilmiş gibi... ...uyandım... Sabah evet. kadar da uyuyamadım... ...e gidip o sokakta... ...gençleri toplayamam... ...polisi ararsan... ...yasal hakkı diyor... Evet. Bir, ...bir şey diyemiyor... ...kim benim hakkımı koruyacak... ...beni yaratan... Evet. ...nerede... ...işte orada... ...o da yazı yazılıyor bir yere... ...yazılıyor... ...dolayısıyla... Görünen haklar çok kolay hocam. Ben senin tarlanı aldım. 20 bin liraydı tarlan senin. Beş senedir de kullanıyorum. Yıllık bu karı da belli. 20 de onu saydım. Kırk vereyim helallaşın mı adam takla atar. Hem tarlam evet, geldi hem evet. param geldi. Bitti. Helallaştık. Evet. Fakat gıybeti nasıl helalleşeceksin? Evet. Onuru kaç para bir insanın? Değil mi? Değil mi? Bir insanın onuru kaç para? Bir, bir insan. helal etmedi mi etmez zaten ve gidersin ki çoğu zaman da haberi olmuyor. Zaten gıybet eden helallik istemeyi akıl edemez. Akıl hocam. edemez. Çünkü doğru. gıybet eden yüzüne söyleyemeyen insandır. Değil mi? Gıyabı, yüzüne söylese açar telefonu. Tabii, evet. Seni proteste ediyorum. Sen böyle yapıyorsun der. Bunu etme hakkı olabilir bir insan. Tabii tabii. Bunu hakkı etme yok. hakkı olabilir tabii. ama gıyabında söyleme hakkı yok. Yüzüne söylesen helal senin hakkın tabii, bu. Tabii evet. Küfür etmiyorsun. Ee, ürzine hakaret etmiyorsun. İnsansın kızdım sana filan konuda diyorsun. Sen niye böyle yapıyorsun diyorsun. Evet. Niye sen böyle çirkin konuşuyorsun diyorsun. Evet. Niye sen benim büyüğüme hakaret ettin diyorsun. diyorsun. Ama arkasından konuşuyorsun. Gıybet standartlarına giriyor. Dolayısıyla gıybetin yani çok zor o adamın bir daha gıybeti helali Şu evet. da yok üstadım Çok enteresan İnsanlar hacca gidiyorlar Evet. Duyuyorlar ki Hak helallık almazsan Hac ona verilir kıyamet günü evet. Gerçi namaz kılıyorsun namaz için de aynı şey geçerli de Abi. Şimdi bu insan ne yapıyor Gidiyor Bir sürü çaldığı çırptığı kırdığı adama Selamünaleyküm aleykümselam Ya kardeşim 20 senedir komşuyuz Biz hacca gidiyoruz Yemişiz mi içmişizdir filan işte ne yani. demek abi sen yeter ki hacca git diyor Ama helallik istediği El altındaki asıl şeyi Mesela o adamın o mahallede perişan olmasına Sebep olan şahsiyetin Renci ettiği hikayeyi anlatsa Adam onu merdivenden aşağı atacak Bırak helallik evet. vermeyi Böyle toptan bir helalleşme de Çaktırmadan <gülüyor> melekler de anlamıyor Zaten hesap ediyor yani Melekler ne bilecek ne konuşuyoruz biz. Evet, evet. No, Bu bir helallik değil hocam Helallik diye avunma bu Evet. Yani bu kul hakları konusuna isterseniz hocam müstakil bir girelim. Evet, Ahiretin en büyük deliği bu. Ben de onu söyleyecektim programın yani süremiz doldu hocam. Çünkü neden en büyük deliği bu hocam? Çünkü ahirete farkında da değiliz ha, bir farkında kısmı. Farkında olmuyoruz. Bir de ahirete namazla gidince Allah'la karşı karşıyasın Evet. Celle Celaluhu. Allah Gafur ve Rahim. Evet. Bir gözyaşını affeder. Ama kul hakkıyla gittiğin zaman kanun şu. Ben karışmam diyor Allah. Ben karışmam. Helalleşin diyor. Kimse de de merhamet yok orada. Evet, orada herkes kendi başının derdine düşmüş. Dolayısıyla bu sosyal ilişkilerden oluşan hak boyutunu defalarca defalarca düşünerek ahirete gitmek lazım. Yani özellikle mesela müminler olarak iyi insan profili çizerken biz namazını ölçüyoruz. Evet. Doğru ama İnsanlarla ilişkilerine bakıp ölçüm yapmak daha kâr daha sağlıklı daha, daha sağlıklı evet. sonucu hocam teşekkür ederiz yani gerçekten kul hakkı mevzuunu ayrı ayrı defalarca işlememiz lazım inşallah, i̇nşallah. çok teşekkür hocam ediyoruz hocam, ee, inşallah bir başka programda beraber olacağız değerli i̇nşallah. dinleyicilerimizle ahireti konuştuk Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocam da bir başka programda İslam'dan hayata ölçüleri konuşmak üzere birlikte olmak dileğiyle hayırlı günler diliyoruz efendim. Evet. Sağlıcakla kalınız.